Löçkan Selam Kadın Nasılsın? Neler yapıyorsun? Dün sayfaya hiç girmedin ama şey yani öyle alındığım bir şey olduğundan değil yani ben de bir şey yazmıyorum sonuçta. Dün orada buluşamadık. Olsun raçka. Öyle olması gerekiyor. Bugün 9 Temmuz Ben işe gidiyorum Saat 7.42 Ama bugün... Bugün özel bir gün biliyorsun. ayrılışımızın ayrılışımızın onolu ayı ayrılığımızın bizsizliğimizin onnca ayı Skoçya'na Nasıl geçti yine? Neler yaşadığımızı, neler hissettiğimiz biz biliyoruz sadece. Kaçırdığımızı Birbirimizi Nasıl da kaçırdığımızı Sadece biz biliyoruz Lüçka ...seni çok özledim. Bu böyle biraz klasik bir söylem belki ama... <gülüyor> Bebeklerin annelerini özlemesi gibi özledim. siz atсыз. Burada sen olmalıydın diyorsun. Evet, taçka. Felek bize Bir saniye. Şunu özlemişsindir belki. <gülüyor> Çörek bizi ayrı koydu belaçka. Hmm. Ayrı kaldık. Hmm. Kusura bakma başka üzerimde biraz sabah mahmurluğu var. Ben kendime gelemedim sesim de bazen kendine gelemiyordu hatırlıyorsun. Siz oralar çok kötüdür zaten biliyorum. Ben sana her ne kadar or orada bir yerde, oralarda yaşardık beraber desem de ya da dönmek istediğin yer neresi olurdu diye sana sorduklarında Kadın. Hiç tereddüt bile etmeden. Senin yanında herhalde. Loçkamın yanı. Çok fazla böyle gözlerimizi sulandıracağımız kıvama gelmek istemiyorum. Öyle bir şey konuş, öyle şeyler açmak istemiyorum. Son seferde iş yerindeyken Zaten sayfaya da yazdım ama Son seferde Çalışıyorken Benim için yazdığı o güzel Güzelim yazıyı ...dinledim. Kendi sesimden tabi. Nasıl hissettirdiğini... ...nelerine sebebiyet verdiğini... ...çok iyi biliyorsun. İyi değilim reçkan. Başka. Seni çok seviyorum. Seninle şimdi bol bol vakit geçirdiğim yere gideceğim. Yine seninle beraber olacağım. Baktığım yerlerde, yürüdüğüm yerlerde yine sen olacaksın. Küçük küçük adımlarla yürüyüşlerin aklıma gelecek. Küçük ayakların. O güzel bakışların. Belki daha önce hiçbir şeye öyle güzel bakmadın. Biliyorum. Ukalalık değil bu. Biz aynı kişiyiz be kadın. Kendimden biliyorum çünkü. Hiçbir şeye öyle güzel bakmadım. Beni anlıyor musun? Anlıyor musun sen beni? Güzel Loçkan. Hoşça kal. Benimle kal. Çok seviyorum seni. Çok özledim. Kendini iyi bak olur mu? Yan koltuğumdasın Başın hep dizimde Kucağımda Güzel kadın Hoşçakal